Allah ﷻ'ın rahmetiyle. Bismillah al-Rahman al-Rahim. V. L. M. A. D. H. emrettiği L. U. M. H. P. I. S. E. Yüğni onlarmın Allah’ı min şey. Esasen babalarının Allah’a karşı onlara herhangi bir fayda sağlaması da söz konusu değildi. Yani Allah bir şey takdir etmişse babalarının o öydünün, o tedbirlerin de hiçbir faydası olmazdı. İlla haceten fi nefs-i akub Ancak bu tavsiye. Yusuf'un pardon Yakub'un kendi nefsindeki bir ihtiyacıdır. O da bu ihtiyacının gereğini yerine getirdi. Yani onu bu o bu tavsiyeyi yapmakla rahatlamış oldu. Gerek yemin alması, tahhüd alması, gerekse de onlara bu şekilde hareket edin demesi. Her durumda Yakub Aleyhisselam içinden gelen veya yapmak ihtiyacını hissettiği böyle bir işi yapmıştı. Bununla birlikte diyor, وَاِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا O, biz ona öğrettiğimiz için bir bilgi sahibiydi. Bir ilim sahibiydi. Veya kendisine öğrettiklerimizi gerçekten öğrenmiş, bilmiş birisiydi. Alim birisiydi. Ama velakinne aksara nas la ya'lemun. Fakat insanların çoğu bilmezler. Önemli nokta şu burada Gerçek ilim nebiilerin bıraktıkları mirastır. <gülüyor> Ve bu ilmin paralelinde gelişen diğer ilimlerdir. Nübüvvetin, nebilerin bıraktığı mirasla çelişen, çatışan, onunla bağdaşmayan, onunla uyuşmayan bir ilim, ilim değildir. Beşeriyete de fayda değil, zarar verir. Onun için... İnsanların çoğunluğu bilmezler diyor Ayet-i bu bölümleri. Yakup Aleyhisselam için ne diyor? O kendisine ilim öğrettiğimiz için bilgi sahibiydi, ilim sahibiydi. O halde gerçek ilim Cenab-ı Allah'ın nebilerle gönderdiği, nebiler vasıtasıyla öğrettiği ilim. Bütün enbiyanın ilimlerinin özü, hülasası ve kıyamete kadar beşeriyetin ihtiyaçlarını karşılayacak özellik ve muhtevaya sahip olan ilim ise şu Kur'an-ı Kerim'in ilmi ve bu Kur'an-ı Kerim'in üzerine nazil olduğu o yüce Resulün bize bıraktığı mirastır bıraktığı ilimdir. O halde özellikle bu ilme Müslümanların hak ettikleri değeri vermeleri lazım. Bakınız Peygamber Aleyhisselatü hadisi bu manada çok anlamlı, çok ehemmiyetlidir. Biz nebiler topluluğu dinar ve dirhem bırakmayız, para pul bırakmayız. Para pulun peygamberler ve peygamberlerin mirasıyla alakası yoktur. O bizim açıklamamız, anlaşılan bir şey zaten. Biz ancak nebiler, ancak ilmi miras bıraktık diyor. Bu hadisin bir rivayetinde şu ifade de vardır. وَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍ وَف۪يرٍ diyor. Bu ilmi alan, bu ilimden bir şeyler kapan, pek büyük bir pay kapmış olur, elde etmiş olur. Her bir aile hiç olmazsa çocuklarından birisi. Ama mümkün mertebe hepsi olmazsa diyorum tabi, birisini, kabiliyetli olanlarının, bu işi taşıyabilecek olanlarını İslami ilimlere yönlendirir. O aile için de rahmet olur. Annesi babası için de rahmet olur. İnşallah beşeriyete de rahmet olur. Hedef İslami ilimlere yönelen bir evladın bulunmadığı tek bir ailenin kalmaması. Her bir Müslüman ailede bir kişi olsun. Hepsi olmasın. Ben, ben, bana sorarsanız hepsi olmalı. Fakat hadi diyeceksiniz ki ya işte mühendiste lazım, memlekete, doktor da lazım, şuda lazım, bu lazım. Doğrudur. Lazım olsun. Fakat birisi de İslami ilimlere yönelsin. Hatta onun işini, gücünü bırakıp İslami ilimlere kendisini mükemmel bir şekilde vermesi için Kardeşleri onun maişetini üstlensin. Çünkü imam ve bu Yusuf fıkhi mesele üzerinde yoğunlaşmışken daha önce de bir vesileyle yine söylemiştim zannederim. Cariye geliyor ya imam diyor evde un bitti. O da diyor ki Allah sana hayrını versin. Benim kafamdan da şu kadar mesele gitti. <gülüyor> Ya İslami ilimler her bakımdan aklen, ruhen, fikren yoğunlaşmayı gerekiyor. Bir taraftan naişet derdiyle uğraşacak, onunla kafasını, bedenini yoracak, gecesini, gündüzünü ona harcayacak. Diğer taraftan da İslami ilimlerle uğraşacak. Olmaz. Kızıyoruz hoca efendilere, imamlara, şunlara, bunlara. Ya işte haftada bir niye doğru dürüst bir hutbe hazırlamıyor veya adam gibi bir vaaz yapmıyor. Nasıl yapsın? Nasıl yapsın? O da hepimiz gibi çoluk çocuğu için şey diyor. O da yerine göre aldığı maaşla yetinemiyor. Başka mesai yapmak istiyor. Tek bir maaşla geçinen kaç tane aile var? Var mı öyle bir şey? çoluğunu çocuğunu bir yerlere kadar o da taşımak istiyor. O da eksik kalmak istemiyor. O da geride kalmak istemiyor. O İmam Efendinin, Hoca Efendinin gerçekten İslami ilimlere yönelmesini istiyorsak onun etrafındaki Müslümanların da vazifelerini yapmaları lazım. Ve hiç de minnet etmeyecekler. Vazifelerini yapacaklar. Sen kendini bu ilme vakfet ihtiyacını karşılamak da bizim vazifemizdir desinler. O zaman olmazsa o zaman haklarıdırlar. Ne verdin ne istiyorsun? Bu budur. Peygamber kendisi yerine göre ashabu ı ihtiyaçlarına koşuyordu. Niçin? Çünkü ashabu ı Suffa kendilerini Resulullah'tan Resulullah'ın dağıtacağı ilmi tahsil etmeye vermişlerdi. Zamanı geliyor, görev çıkıyor onları gönderiyor. Gidin filan kabileye bildiğiniz kadarıyla İslam'ı öğretin diye görevlendiriyordu. Ya. Biri Ma'une faciasında yetmiş küsür sahabi şehit oluyor. Ve hepsi de Kurra'dı. Peygamber bu işe o kadar üzülüyor ki. Kurra İslam'ı öğrenmiş. Üzülüyor ki bir ay boyunca onları katledenlere beddua ediyor. İlimsiz ümmet ne işe yarayacak? Alimsiz ümmete kim yol gösterecek? Kim onlara helalı haramı öğretecek? Kim onlara dünya ve ahiret saadetinin yollarını gösterecek? Laik sistem böyle, böyle bir dertle dertlenmiyor. Dertlenmesi de zaten normal olmaz. Dertlenmemesi normal. Ama biz ümmet olarak niye dertlenmiyoruz? Haydi çevremizdeki ilim tahsil etme istidadında olanlara bakamıyoruz, şey edemiyoruz. Kendi ailemizden birer ilim adamı yetiştirelim kardeşim. Bunu vazife bilelim. Kendimize. Sen evladım diyeceksin, İslami ilimleri öğren. Biz aile olarak senin arkandayız. Ve bunu bir, bir İslam meselesi, İslam'ın bir meselesi, İslam'ın bir ölüm kalım meselesi olarak görerek yerine getirmemiz lazım. Bunun üzerinde durmak lazım. Bu çerçevede ki kanaatlerimizi, bu kanaatleri çevremize, etrafımıza yaygınlaştırmamız lazım. İslam'ı bilenlerin çoğalması ümmet için büyük bir rahmettir. Büyük bir lütuftur. Çünkü ümmetin yoldan şaşmasının, şaşmamasının teminatı onlar arasındaki ilim adamlarıdır. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Mevtul alimi, mevtul alemi. Alimin ölümü alemin ölümüdür. Dün Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle rahmete rahmeti hak eden bildiğimiz kadarıyla bir Müslümandır. İstanbul İlahiyat Fakültesi'nin tefsir hocası Mevlüt Güngör Hoca. Allah rahmet eylesin. rahmeti rahmanak olsun. E buyurun arkasında ciddi bir açık bıraktı, boşluk bıraktı gitti. Kaç yılın birikimini bir anda tabut kutusuna verdik, gönderdik. Onun açığını dolduracak, onun bıraktığı boşluğu dolduracak bir kişi ne kadar yılda yetişir? Bir ilim adamı kolay yetişmiyor ki. Ümmetin dinine sahip çıkmasının bir yolu da gerçekten aralarındaki ilim adamlarının sayısını çoğaltmasıyla mümkün olur. Onu yap, bunu yapmak zorundayız. İş işten geçmiş olanlar için bir şey söylemiyorum. Yani çocuklarını yetiştirmiş bir yola koymuş hadi onları oradan al tekrar falan sil baştan öyle söylemiyorum. Yetişme çağında çocukları olanlar için, olacaklar için bilhassa söylüyorum. Birileri diyor ki işte üç çocuğunuz olsun, dört çocuğunuz olsun, elbette çok çocuk olsun. Fakat ben de diyorum ki her aileden en az İslami ilimlerle uğraşacak bir evladımız olsun. Aile için rahmet olacaktır öncelikle. O aile için o çocuk rahmet olacaktır Allah'ın izniyle. Halis ve samimi bir niyetle. Ne olacak? Meryem aleyhisselamın annesi evladını Allah'a adamadı mı? Kayıp mı etti? Zarar mı etti? Bir evladınızı da Allah'ın yoluna adayın ne olacak? Kimse bir şey kaybetmez ki. Çok kazanırsınız. Meryem Aleyhisselam sayesinde onun annesine rahmet okunuyor ya. Varlığı değil annesine babasına. Onun şerefi Meryem Aleyhisselam'ın şerefi samimi söylüyorum. Bütün beşeriye taksim edilse artar da artar bile. Artar. Bir peygamber annesi oldu. Kur'an-ı Kerim. Onun şanını, şerefini, iffetini, haysiyetini, yüceliğini bahsetmek üzere, anlatmak üzere başlı başına bir sure indiriyor onun için. Allah, Allah için evlat adamının şanı, şerefi böyle bir şeydir. Böyle bir şeydir. Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'ı daha çok sevmesindeki bir hikmet de belki de budur. Çünkü... Yusuf aleyhisselam zamanı içerisinde gerçekten beşeriyete bir rahmetti. Bu vesileyle bunu da böyle bir e, istitrat derlerdi eskiler. Yani şimdikilerde böyle parantez arası antr parantez falan diyorlar ya öyle bir parantez açmış olduk. Evet aramızda evlenecekler var inşallah. Çoluk çocuk sahibi olacaklar var. Şimdiden kafalarının bir yerine yazsınlar. Bir evlat aileden en az bir evlat İslami ilimlerde yetiştirilecek Allah'ın izniyle. En az. Hepsini söylemiyoruz ama hepsi olursa çok daha güzel olur. En güzeli olur. En güzeli o. En büyük kar o. Ama Cenab-ı Allah bakın Tevbe suresinde son Sondan bir önceki sayfanın son ayeti. Harika bir taksimatlar orada. Müminlerin hepsinin diyor cihada gitmeleri gerekmez diyor. Bir kısmı cihada giderken öbür kısmı geride kalıp ilim tahsil etsin diyor. Allah Allah. Böyle bir taksimat olsun ailemizde. Ha, gerçekten de öbür aile babanın annenin terbiyesiyle olacak. Diyecek ki onun öbür kardeşlerine bakın diyecekler. Bu kardeşiniz kendisini İslami ilimlere verecek. O madde ve dünya derdi telaşı çekmeyecek. Ve bir gün olsun bu konuda ona en ufak bir sensen işte bulunmamak şartıyla onun her ihtiyacına da siz koşacaksınız. Böylelikle onun sevabına ortak olabilirsiniz. Onun kadar siz de o zaman sevap kazanırsınız. Çünkü o kendisi adına ilim tahsil etmiyor. İslami ilimler sadece ümmete faydalı olacak şekilde sahipleri tarafından tahsil edilir. Bu böyledir. İslami ilimleri tahsil eden insanlar kadar dinin ihmal edildiği zamanlarda bile beşeriyete faydalı ilim adamı yetişmemiştir tarih boyunca ve yetişmez de. Çünkü her zaman için din bütün beşeriyeti ilgilendirir ve İslami ilimleri tahsil eden bir kimse kendisini aşarak her zaman başkalarına faydalı olur. Bu böyledir. Rabbim bize doğru ilmi öğretsin ve bu doğru ilmi hak ederek taşıtsın. Layıkı veciyle taşımayı da nasip etsin. Bu da alimin şahsiyetiyle alakalı o ayrı şeylerdir bunlar. Evet. Diyor ki 68. ayet-i kerimeden devam edelim. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوهُمْ Onu okuduk. Onlar babalarının kendilerine emrettiği yerden girdikleri vakit Allah zaten hiçbir şekilde daha doğrusu babalarının Allah'a karşı onlara bir fayda sağlaması mümkün olmazdı. Ancak bu Yakub'un içindeki bir ihtiyaçtı ve o bunu gerçekleştirdi. Şüphesiz ki o biz ona öğrettiğimiz için ilim sahibiydi. İşte beşeriyetin en büyük ilmi mirası peygamberlerin getirdikleri ilimdir. Dini ilim de işte budur. O bu vesileyle geldik zaten. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Fakat insanların büyük çoğunluğu bu ilmi bilmezler. Bu ilmin gösterdiği hakikatten haberdar değildirler diyor. Yine geçen dersimizde bahsettik. dedi ki bu kıssada Kur'an-ı Kerim gereksiz anlatımları hep atlıyor. Zaten... Kur'an'ın tamamı böyledir. Çok şeyler oluyor. İşte tekrar hazırlandılar, tekrar Mısır'a gittiler. Yolda şöyle oldu, böyle oldu falan filan şu kadar günde gittiler. Yok böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de. Bu gibi tafsilatı tahrif edilmiş devratta bulabilirsiniz. Ama Kur'an'da bunlara gerek yok ki bu sefer insan dağılmış. Ne arayacağını kayb unutur bu sefer. Hiç şöyle şey, şey yok. Baktı bakınız, insanların çoğu bilmezler. Bir de baktık ki Yusuf Aleyhisselam'ın huzurundadırlar kardeşleri. Diyor ki: "Ve lemma dakhlu ala Yusufa awa ileyhi Demek ki kardeşlerini de getirmişler anladık. Onlar diyor Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman Yusuf kardeşini kendisine aldı, yanına aldı, kendi sığınmasına, kendi himayesine aldı diyor kardeşini. Kardeşinin yanı başına aldı. Müfessirlerin yine anlattıklarına göre işte gece misafir kalınacak. İkişer ikişer herkes ayrılsın diyor. Herkes ikişer ikişer ayrılınca kardeşi kalıyor. Kardeşi kalıyor çünkü on bir kardeştirler. Ona e, daha önce on bir kardeş Bünyamin ile birlikte. Onlar onar ki, ona on kişidirler. İkişer ikişer eşleşince geriye kendi öz kardeşi, anne baba bir kardeşi, bünyamin kalıyor. Sen de benim yanımda kal diyor. Yusuf Aleyhisselam'ın bakın bu şekilde bir iki tedbirleri, aldığı tedbirler veya kurduğu neler diyelim düzenlediği, Allah'ın rızasına aykırı olmayan planlar, programlar. Diyor ki sen de yanımda kal. Yanında, yan yanı baş başa kaldıklarında ona diyor ki kale inni ene Şüphesiz ki ben senin kardeşinim dedi ona. Açıkladı meseleyi. Bu sebeple diyor. فَلَا <gülüyor> تَبْتَئِسْ Yaptıklarından dolayı hiç üzülme, üzüntüye kapılma diyor. Bana neler yapmadılar ki hiç üzülmedim diyor. Çünkü Allah'ın takdiri bak onların başına bile kalkmıyor. Yusuf Aleyhisselam. فَلَمَّا bi بِجَهَازِهِمْ Tekrar onları azıklarıyla geri dönmek için diyor hazırlayınca, "Jalasika'yte fi rahl ahih" hükümdarın yani kendisinin su içtiği maşrapayı kardeşinin yükünün arasına bıraktı, bıraktırdı daha doğrusu onun emriyle olduğu için kendisi bıraktı diyor ayet-i kerime. Öyle denilmesi münasiptir. ثُمَّ Sonra bir münadi, müezzin müezzin nida eden demek, İlam yapan bildiren demek bildirici demek müezzinin haykırdığı işte yani. Ezan okuyan müezinin bildirdiği gerçek en büyük gerçektir. Onun için Peygamber Aleyhissalatu vesselam "أطول الناس أعناقاً يوم el المؤذنون" diyor. Kıyamet gününde boyları ayet, hadis boyunları diyor. Kasıt boylardır. Boyları en uzun olacaklar ve azizler olacaklar. Niçin? Çünkü onların haykırdığı hakikat günde 5 defa en büyük hakikattır. Onların yaptıkları çağrı en büyük çağrıdır. Hayya alel falah diyorlar. Kurtuluşa gelin. Bu davatı, bu daveti, bu çağrıyı kabul etmeniz kurtuluştur. Bazen düşünüyorum bir müezzinlerimiz bu davetin Allah hakkıyla idrak edebilirlerse bu memleketin hali olur ya. Çok değişir değil mi? İnşallah onlar da biz de anlarız İnşallah. Hem anlarız hem gereğini yerine getiririz. Sonra diyor işte böyle bir müezzin ezan okudu. Yani yüksek sesle ilan etti. Eyyuhel eyru innakum lesariqun dedi. Ey kervan Ey yüklerini alıp gidecek olanlar! Siz hırsızlık yapmışsınız. Hırsızlık yapmışsınız o zaman. Tabii bunlar evet. İşte Yusuf Aleyhisselam'a yaptıklarını yaptılar. Babalarına karşı kardeşlerini götürmeye çalıştılar vesaire vesaire. Ama hain insanlar değillerdi haşa. Elleri temiz insanlardı. Onun için böyle bir iş onların yollarına devamlarını engelleyecek belkiye gane işti. Bu bakımdan, bu bakımdan benim maşrapamı veya su içtiğim kabı su kabımı onların eşyalarını arasına bırakın, eşyaların arasına bırakın diye tembihte bulunmuş talimat vermişti. Onlar da yani Yusuf Aleyhisselam'ın emri altındakiler de onlar fark ettirmeden kardeşinin bilhassa da dünyamının eşyaları koyun demişler ki. İleride göreceğiz. Kalû ve aleyhim mâzâ Kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri bu şekilde ilan eden kimselere yöneldiler. Ya siz ne arıyorsunuz? Ne kaybettiniz ki? Bizi itham ediyorsunuz. Dediler ki biz hükümdarın başrapasını arıyoruz. Onu kaybetmişiz, onu arıyoruz. O kayıp. Onu getirecek olana bir deve yükü erzak vade ediyorum diyor. Ve bu işin de kefili benim. İslam hukukunda kefaletin şer'i delili de Kur'an'dan delili de budur. Adi Kerime'nin bu bölümüdür. Bunun için hatırlatıyorum, şunun için hatırlatıyorum. İslam alimleri Kur'an-ı Kerim'i bu manada çok iyi ise ele almış, harmanlamışlar. Didik didik etmişler tabir yerindeyse. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını çok iyi tetkik etmişler ve çıkarmışlar. Tekefalet, İslam hukukunda önemli bir müessesedir. Günümüz hukukunda, yani beşeri hukukta da var. Kıyas etmek için söylemiyorum, var yani bu. E, İslam'da bu müessesenin şer'i dayanağı, Kur'an'dan dayanağı en azından budur. Sünnet-i Seniyye de bunun tafsilatını bize göstermiştir. Bu sefer çok samimi olarak açık sözlü bir şekilde şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, "Kâlû t-Allâhi, lâkadâlimtum ma jîna lî yemin olsun ki, siz de gerçekten çok iyi biliyorsunuz ki, biz yeryüzünde fesat çıkarmak için gelmedik ve biz hırsızlık yapanlar değiliz. Hırsızlık yapmayız. Demek ki hırsızlık fesat çıkartmaktır. Öyle bir fesattır ki. Peki ya emperyalistlerin bu mustazaf kavimlerden, mustazaf toplumlardan çaldıklarının hesabı ne zaman verilecek? Ve hala da çalıyorlar. Hala da çalıyorlar. Çalmak için savaşlar kopartıyorlar. Bir yaygara kopartıyorlar. Yok el yok teröristler, yok Som Somali'de işte korsanlar, yok e Hint okyanusunda korsanlar, yok şunlar, yok bunlar... Bilin ki böyle bir yaygara kopartıldı mı bir hokkabazlık var işin içerisinde. Yan kesiciler ne yapar kalabalıklarda? aa kuşa bak kuşa bak der. Herkes kuşa bakarken öbürleri iş görür. Cepten cüzdanlar müzdanlar ne varsa götürülür. Kural aynı ama biz uyumayalım. Bu sahtekar emperyalistler böyle yapıyorlar. Size ne ya Mali'de ne varsa olsun ne size ne? Afganistan'da ne olursa olsun sizi ne ilgilendiriyor? Pakistan'da ne olup biterse bitsin sizi ne ilgilendiriyor? 200 yıldır buraya fesat ettiniz yetmez mi? katlettiğini zalimce, gaddarca, hak etmedikleri halde insanların çetelesi tutulamaz ki, yekunu yok ki. Bunların sayısını Allah'tan başka kimse bilemez ki. Biz ümmet olarak devletimizi kaybettik ya, bu emperyalistlerin yüzünden. Sırf Çanakkale'de 200 bin şehidimiz düştü, 250 bin şehidimiz düştü. Bu zalimlerin yüzünden, bu zalimlerin gaddarlıkları, haksızlıkları yüzünden. Ve bir de aramızda onlara çanak tutan ahmakların tedbirsizliğinden. Ya yani bunu da ver söylememiz adaletin gereğidir yani. Biz de en azından aramızdan çıkan hainlerle Kainler sebebiyle sütten çıkmış ak kaşık olamıyoruz. Onun için Cenab-ı Allah Musa aleyhisselamın şu sözünü bize naklediyor. Efetuhlikuna bimâ fe'alessu fehâ'u minnâ. Aramızdan çıkan beyinsizler sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Cenab-ı Allah'ın kanunu gereği, sünneti gereği bazen çok hayırlı insanlar dolayısıyla... Bütün topluma pek çok hayırlar ihsan ettiği gibi bazen şerlilerin şerri dolayısıyla da ümmetin birçoğunu veya tamamını cezalandırabilir. Bunu biz tayin edemeyiz. Niçin böyledir de bazen anlayabiliriz bazen anlamayabiliriz. Fakat sefihler, akılsızlar, beyinsizler, küffarın oyununa gelen zavallılar ümmetin başına Küffarın çorap örme işlemini de kolaylaştırdılar. Bu böyledir. İslam dünyası öyle. Bu şekilde hırsızlıktan bahsettik. Hırsızlık fesat çıkartmaktır. Tabiinden şu anda ismi hatırımda olmadığı için, tam hatırlımda olmadığı için söylemeye gerek yok mu? Tabiiinden birisi tabi müfessirlerden yani katade olabilir veya bir başkası ikrime olabilir. Diyor ki dirhemlerin kenarlarını kırpmak da yeryüzünde fesat çıkarma şekillerinden bir şekildir. Günümüze taşıyan bunu. Paranın değerini devlet eliyle eksiltmek yani bugünkü ekonomik tabiriyle Devalüasyon ve enflasyon hikayeleri yeryüzünde fesat çıkarma şekillerindendir. Bir daha ileri gidelim. Karşılıksız devletin canı estik de para çıkarması, bastırması kağıtları. Buyurun. bize bizim resmen çocuk yerine koyuyorlar, kandırıyorlar ya. Değer taşımayan bir kağıdı üzerine 100 dolar yazıyorum, 300 dolar, 100 euro yazıyorum. Bilmem ne diyor. Biz de İnsanlar da alık alık çok affedersiniz söz meclisten düzgarın kabul ediyorlar. Evet bu yüzdür. Ya bu, bu neresi paraya? Bunun değeri yok ki. Kağıt. İşte fesat çıkarmak budur. Bununla fesat çıkartılıyor yeryüzünde. Faiz. Bakın Cenab-ı Allah İslam alimlerine öyle bir feraset veriyor ki 14 asır önce söylediği bu bir cümle bugünkü iktisadi hayatın her türlü söz meclisten dışarı sahtekarlığını ortaya koyuyor en ileri derecede fesat çıkartıyorlar bunlar yeryüzünün nüksitleridir ıslah evet. ıslahın yolu ne bunları fesat ilan eden Allah'ın ahkamının hayata geçirirlesin başka yolu yok Bu sefer biz yeryüzünde fesat çıkarmak için gelmedik ve biz hırsızlık yapmadık diyorlar. O zaman Yusuf Aleyhisselam'ın görevlileri diyorlar ki Kalu fe mâ cezâuhu in kuntum Peki eğer yalan söylüyorsanız yani biz hırsızlık yapmadık demekle yalan söylüyorsanız bunun cezası ne olsun? Ne olacak? Ne olacak? قَالُوا جَزَاءُهُ مَوْجِدَ ف۪ي رَحْلِهِ فَهُوَ Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri dediler ki bunun cezası sizin aradığınız o maşrapa kimin eşyası arasında bulunursa onun cezası olarak o alık konulacak. Köleleştirilecek. Çünkü Yakup Aleyhisselam'ın o zaman şeriatında hırsızlık yapan belli bir süre yaptığı hırsızlığın maliyetine göre belli bir sürede malını çaldığı kimsenin köleliğini yapardı. Köleliğini yapardı. O zaman onlar da diyorlar ki bizim şeriatımızda bunun cezası budur. Bunun cezası budur. Kimin malı arasında, eşyası arasında onu bulursanız ceza olarak onu koyacaksınız. Nerede bilsinler? Efendim ben söyleyeyim maşrapa Bünyami'nin eşyası arasına konulmuş. Kezalik Biz zalimleri böyle cezalandırırız diyorlar. Kendilerinden emin şer'i hükümlerini daha çokluyorlar ve bu işi yapan kim yaparsa yapsın zalim olduğunu da kabul ediyorlar. O zaman febada bi auyatihim qabl wi'a'i ahi. Durum anlaşılmasın diye diyor ki Yusuf'un öz kardeşinin Eşyasını, heybesini araştırmadan, teftiş etmeden önce öbürlerinin heybelerini, eşyalarını teftiş etti diyor. <gülüyor> Sonra da o kaybolan eşyayı, yani maşrapayı, hükümdarın su içtiği maşrapayı, efendim, onun kardeşinin Yusuf'un, Anne baba bir öz kardeşinin eşyaları arasından çıkardı diyor. Kezalikeki ne Yusuf? Bu sefer Cenab-ı Allah diyor ki işte biz Yusuf'un lehine böyle bir tuzak veya Yusuf'un lehine böyle bir plan hazırladık ve uygulamaya koyduk. Aslında diyor: Ma kana liyakhu aqahu fi din almaleki illa an yishah Allah. Kardeşini hükümdarın, kralın dinine göre alı koyabilecek imkanı yoktu. Yani onların hukuki mevzuatına göre, yasalarına göre hırsızlık yaptı diye dünyamini alı koyamazdı. İlla <gülüyor> yaşa Allah, Allah'ın dilemesi hali müstesna. Narfagu darajatim men nsha. Biz Dilediğimiz kimseyi derecelerle yükseltiriz. Ve fevke kulli zî ilmin alîm. Ve her bir bilenin üzerinde bir başka bilen vardır. Burada merhum Seyyid Kutup, Allah rahmet eylesin. E, vakit bulanlar, imkanı olanlar da gitsin özellikle oradan da okusun diye tavsiye edeyim ben. Ufak bir açıklamayı özetleyeceğim oradaki açıklamalı. Diyor ki aslında diyor kardeşini kralın dinine göre alı koyamazdı. Burada din kanun ve şeriat demektir. Diyor ki merhum Seyyid Kutup ki doğru söylüyor. Doğru olmasaydı nakletmezdik veya en azından çürütürdük ya doğru değildir derdik ki doğru söylüyor. Diyor ki, kanun da bu dinin bir parçasıdır. Bunun çok büyük bir ehemmiyeti var Müslümanlar. Uzun yıllar bu topraklarda, İslam'ın ve Müslümanların asli toprakları olan bu topraklarda, Allah'ın dininin sahiplenildiği bu topraklarda, uzun yıllar şeriata çöl kanunu diye en basitinden tahkir edildi. Allah'ın kanununa böyle denildi. Oysa şeriat Allah'ın dinidir. Ve Allah'ın dini olduğu Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayet-i kerimesiyle de ifade edilmiştir, tespit edilmiştir. Onun için Allah rahmet eylesin. Necip Fazıl öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya diyorken haklıydı yani. Yabancılaştırdılar Müslümanları. Ötekileştirdiler. Her şeyin dışında tutmak istediler. Ellerinden gelseydi üzerlerine ki yaptılar da onu da yaptılar. İstiklal mahkemelerinde ve benzeri zulüm mekanizmalarında. Ellerinden gelseydi. Allah Allah diyen herkesin üzerine kibrit suyu döküp edecekler edeceklerdi. Göstermelik mahkemelerde bilmem göstermelik tertiplerde yok efendim söyleyeyim şehit kubilay dediler Müslümanların üzerine gittiler. Yok şunu dediler üstüne gittiler. Yok efendim söyleyeyim kılık kıyafet devrimi dediler. Yok şapka giymedi dediler. Yok devlete koplu hazırlıyor dediler de dediler dediler dediler. İstiklal mahkemelerde daha kaç kişinin öldürüldüğü bilinmiyoruz. Niçin öldürüldüğü bilinmiyor. Zabıtlar hala kapalı. Müslüman topraklarında Müslümanlara zulümler böyle yapıldı. Bunlar demede kulak bu söyledikler. Daha sonraları yapılmak istenenler bilmem neler vesaireler şunlar bunlar. Aman ya Rabbi. Ya bu toprağın havasını teneffüs ettiniz bu insanların Malından, bilmem nesinden, şusundan, musundan, etinden, tırnağından, vergilerinden beslendiniz. Onların servetlerini yağmaladınız. Bir de bu Müslümanların ensesini boza, boza pişirmek istiyorsunuz. Ve pişirmeye kalkıştınız. Böyle şey olmaz. Allah'ın dinine küfrettiniz. Hakaret ettiler. Allah'ın dinine bağlı olanları küçümsediler. Halbuki... Her bir Allah'ın kanunu, her bir hükmü Allah'ın dininin bir parçasıdır. Şeriatın her bir hükmü Allah'ın dininin bir bölümüdür. Ve Müslümanlar uzun zaman hamdolsun şimdi o cehalet biraz azaldı. Uzun zaman Müslümanım diyenler bile şeriattan korkar olmuşlardı. Öyle bir terör estirdiler. İşte bu Eğitim terörüydü. Eğitim terörü. Müslümanı bile şeriattan korkar hali. Oysa şeriat Allah'ın rahmeti ya. Allah'ın rahmeti. Engin rahmeti. Bu hale getirdiler. Evet. Kardeşini diyor hükümdarın dinine. Bakınız demek ki batıl din de batıl hükümlere de batıl din diyeceğiz. Batıl yasalar batıl din. Evet öyledir. Allah'ın dinine aykırı olan, Allah'ın şeriatına aykırı olan hükümler, Allah'ın şeriatına aykırı olan yasalar olurlar. Bu budur. Yani kısaca Seyyid Kutub'un etrafında döndüğü bu konuyu izah ederken açıkladığı basitleştirerek kısaca böyle izah etmiş olduk. allah Teala'nın iradesinin mutlak geçerli olduğu ve belki beşer irade ve tedbirinin de hiç fonksiyonel olmadığı veya Allah'ın iradesinin beşerin yaptıklarına göre çok daha fonksiyonel olduğu önemli bir husus. <gülüyor> Dilediklerimizi biz derecelerle yükseltiriz. Peki bu derecelerden kasıt ne? Az önce bahsettiğimiz ilim mertebesidir. وَفَوْقَ كُلِّذ۪ي عِلْمٍ عَل۪يمٍ diyor ayet-i hemen arkasında. Her bir bilenin üzerinde çok daha iyi bir bilen vardır. Aman tekrar edelim İslami ilimleri ihmal etmeyelim. Evet. Hedef dediğimiz gibi bir daha tekrar ediyorum. En az her aileden İslami ilimlerle uğraşan ve onun ihtiyacını bilmemesini mümkün mertebe ama. Maddi endişelerden onu uzak tutun ki kendisini daha çok ilme versin. İlim böyle ne kadar teşbih te isabetlidir bilmiyorum ama benim benzetmemde her zaman için söylüyorum. İlim en kıskanç kumadır. Kesinlikle kendisiyle birlikte başkasını kabul etmez. O zaman ilim kendisini gösterir insanda. Bu budur. Bir taraftan az önce Ebu Yusuf Örneğin'den söylediğimiz gibi bir taraftan ilim tahsiliyle uğraşacak. Öbür taraftan çocuk çocuğun nafakasıyla uğraşacak. Bu zor iş bunu herkes yapamaz. Çok zor iş. Çok zor iş ona dikkat edelim. Evet burada galiba vaktimiz bitiyor. 77. ayet-i kerimeden inşallah devam edeceğiz. Mealini kısaca söyleyeyim. "Kâlû in yasriq faqat saraqa ahul lahu min qabl." Adem böyledir ha. Sıkıştığı zaman hemen eski defterleri karıştırır. Dediler ki eğer bu çalarsa, çalmışsa vaktiyle onun bir kardeşi var. O da çalmıştı daha önceleri. Dediler. Fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam Şu tahammülkarla bakın. Yusuf bunu içinde sakladı ve bunu kendilerine açıklamadı. Qale antum sharrun makana Dedi ki siz yarı itibariyle çok kötüsünüz. Vallahu a'lemu bima tasifun. Bunları hep içinden söylüyor. Allah sizin bu yaptığınız nitelemeyi yani kardeşi de vaktiyle çalmıştı demesi hadisesini çok iyi bilir. Onu da inşallah ya haftaya inşallah Rabbim nasip ederse kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.